Günaydın. Güne güzel bir haberle başlıyoruz. Maşide Mercan, Sağlık Bakanlığı'na sesleniyordu kampanyasında ve "Küçük Emir tedavi edilsin, kanlı gözyaşı dinsin." diyordu. Mercan'a kulak verelim. İzmir Yeşildere'de yaşayan Fatma Akçakaya göz kanseri nedeniyle sağ gözündeki ur yumruk büyüklüğüne ulaşan ve gözyaşı kanlı akan 5 yaşındaki oğlu Emir'in sağlığa kavuşması için destek bekliyor. Yeşildere'nin 19 Mayıs mahallesindeki evinde eşi cezaevinde olduğu için iki oğluyla hayat savaşı veren Akçakaya'nın beklentisi Emir'in acısının dinmesi. Daha 30 günlükken rahatsızlığı belirlenen Emir, 9 Eylül Üniversitesi'nde götürüldüğünde göz tümörü olduğu söylendi. Damar yoluyla 8 kemoterapi aldı, girişimsel radyoloji ile çok güç bir süreç geçirdi. Gözünde kemoterapi ilacı enjekte edildi, her seferinde nüzul ve ölüm riskine karşı kağıt imzalatıldı. Defalarca başkent Ankara, Hacettepe ve Gazi Hastanelerine gidildi, sonra gözüne ışın tedavisi uygulandı. Sağ gözündeki urda hızla büyümeye başladı. Son olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidildi. Ancak doktorlar, bundan sonra tedavinin çok riskli olduğu tedavi sırasında oğlunu kaybedebileceğini söyleyip onları evine gönderdi. Emir'in Şubat'tan beri görme yetisini kaybettiğini ve tamamen karanlığa gömüldüğünü kaydeden Akçakaya, daimi büyüyen tümörün artık beyine baskı uyguladığını söyledi. Akçakaya, ufak Emir'in büyük acı çektiğini vurguladı. Emir'in gözü durmadan kanıyor. Doktorlar, Ur beyne dayandı, çocuğu kaybedebilirsiniz diyor. Eşi cezaevinde bulunduğu için hiçbir geliri olmadığını söyleyen Akçakaya, daha iyi bir hane, nakit ya da yiyecek yerine Emir'in acı çekmeden uykuya dalmasını düşlediğini belirtti. Akçakaya oğlunun bayram için bir gözlük istediğini, şişlik inince takarım dediğini belirtti. Küçük Emir'e ilaç verilirken gözümdeki şişliği bu ilaçlar alacak mı diye Sorduğunu söyleyen annesi Küçük Emir'in tek hayali gözündeki tümörün gitmesi olduğunu söylüyor. Küçük Emir'in yaşaması için büyüklerimize sesleniyor bir tedavi ve ümit arıyoruz diyordu Mercan kampanyasında. Sağlık Bakanlığı'ndan aranan Umut geçtiğimiz hafta geldi ve 243 kişinin imzasıyla Küçük Emir'in ihtiyacı olan tedaviyi alacağı haberi geldi. Maaşlı Mercan kampanyasının başarı haberini şu mesajla imzacılarına duyurdu. Yardımı dokunan, imzalayan, paylaşan sizlere sonsuz teşekkürler. Yardımı dokunan ve bunu büyük makamlara ileten kişiler sayesinde emirimiz Hacettepe Üniversitesi'ne tedaviye alındı. Tüm masrafları üstlenildi. Gerekli görülürse ameliyat için yurt dışına gönderilecek. Ve emir dualarınızla iyileşecek. Yardımı bulunan herkese sonsuz teşekkürler diyor kampanyacı. Ömer Türkmen kampanyasını Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne hitaben başlatmış. Türkmen'e kulak veriyoruz. Arka arkaya gelen şehit haberleriyle yaşadığımız bu acı ve zor günlerde düzenlediğiniz etkinlikte Bar Rafaeli adlı modele 10 dakika için 700 bin lira verilmesini milletçe kabul etmiyoruz. Bu hatadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Millet olarak arka arkaya gelen şehit haberleriyle üzülüyoruz. Bir şehidimizi toprağa verirken bir başka yerden alçakça bir saldırı haberi geliyor. Tam da böyle bir ortamda milletimizle dalga geçermişçesine bir etkinlik düzenlenmekte. Laleli Fashion Shopping Festival adı altında Bar Rafaeli adlı modele 10 dakika için 700 bin lira verilecek. Milli duygularımızın hassas olduğu bu günlerde bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep etmekteyiz. 24 Ağustos'ta gerçekleşecek bu şovun iptali için desteklerinizi bekliyoruz diyor kendisi. Sıradaki kampanyamız için şimdi Samsun'a geçiyoruz. Ali Tıngır kampanyasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hitap etmiş ve üniversitelerde sigara satılmasına izin verin diyor. Üniversiteler kişilikleri oluşmuş, kararlarını kendi verebilen, reşit insanların öğrenim gördükleri kurumlardır. Üniversitelerde sigara içmek serbestken sigara alabilmek için insanların gereksiz yol kat etmesine ve zaman kaybetmesine gerek yoktur. Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı. Üniversitelerde kampüs içinde eski zamanlarda olduğu gibi sigara satılması gerektiğini düşünüyorum diyor kendisi bu kampanyasında. Esra Çınar'ın kampanyasıyla devam ediyoruz. Şimdi de Çınar kampanyasında Marmara Ereğli Belediye Başkanı Sayın İbrahim Uyan'ı göreve davet ediyor ve ekliyor. Marmara Ereğli çöplüğüne atılmış hayvanların yaşam dramını görmeniz lazım. Sultanköy Marmara Ereğli Yeni Çiftlik ilçe ve beldelerinin belediye başkanı Sayın İbrahim Uyan'ı bu konuda göreve davet ediyoruz. Marmara Ereğli'deki barınak ve çöplükte yaşam mücadelesi veren hayvanların dramını artık görmenizi istiyoruz. Beldelerin içlerinden toplanan küpeli küpesiz köpekler çöplüğe atılıyor. Kısırlaştırma yok, veteriner yok, mama yok. En önemlisi bu kavurucu sıcaklarda su yok. Barınak ve çöplük arası vızır vızır işleyen bir otoyol, yemek bulmak için yollara düşen köpekler... Otoyolda çıkıp ezilerek feci şekilde ölüyorlar. Sultanköy, Marmara Yerili ve Çiftlik'teki sahipsiz hayvanlar için gönüllülerin rahatça ulaşabileceği ortak bir rehabilitasyon merkezi kurulmasını, sahipsiz hayvanların kısırlaştırma ve tedavileri için veteriner hekim tayin edilmesini arz ediyoruz. Bu drama sessiz kalmayalım diyor Çınar. Bu kampanyasında siz de arzu ediyorsanız Change.org'da bunu destekleyebilirsiniz. Şimdi de İzmir'e geçiyoruz. Rabia Ergün. İzmir'deki halk otobüslerinin eski formatına geri dönmesi için bir kampanya başlatmış. Bazı seferlerin değiştiğini biliyoruz. Aktarma yaparken otobüsü kaçırabiliyoruz. Dolu olabiliyor. Bu aktarma ile seyahat etmek istemiyoruz. Eskisi gibi tek ve ile bir yerden bir yere gitmek istiyoruz. Lütfen eski sisteme geri döndürün diyor kendisi ve bu şikayetleri bir yenisini ekliyor bu kampanya ile. Siz de Ergün'ün İzmir Büyükşehir Belediyesine çağrısına ortak olmak istiyorsanız imzanızı paylaşabilirsiniz. Mustafa Başal'a kulak veriyoruz. Şimdi de Başal SoundCloud şirketine sesleniyor ve kampanyasında bu şirketin acilen Türkiye'deki erişim problemini ortadan kaldırmasını istiyor. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir sitenizdeki erişim problemi sebebiyle ben ve benim gibi Türkiye'de bütün SoundCloud kullanıcılarının paylaştıkları çalışmalarında erişim problemi nedeniyle ve dinleme ve indirme oranlarında ciddi bir düşüş meydana geldi. Şarkılarımızı dinleyicilerimize ulaştırmamızı engelliyorsunuz. Üstelik platformunuzun amacı çalışmalarımızı dinleyicilerimize ulaştırmakken bunu yapıyorsunuz. Twitter'da @scsupport hesabınıza defalarca bu sorunu bildirmemize rağmen herhangi bir gelişme söz konusu olmadı. Buna rağmen siz bizlerden pro planını yenilememizi istiyorsunuz. Erişim problemi devam ettiği sürece maalesef pro planlarımızı yenilemeyeceğiz. Benim gibi bu durumdan rahatsız olan herkese bu kampanyayı desteklemeye davet ediyorum diyor SoundCloud mağduru arkadaşlar SoundCloud'a yönelik bu kampanyalarında. Ve geldik günün son kampanyasına bunun için Rusya'dayız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle gıda ambargosuna takılan ve ülkeye kaçak sokulmaya çalışılan ürünlerin İmhası ile ilgili uygulamaya karşı bir kampanya var. Bu devam ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı son bir haftada 800'den fazla ihlalin tespit edildiğini ve 114 ton domuz eti, 20 ton peynir, yaş, meyve ve sebzenin imha edildiğini söyledi. Bu uygulamaya tepki gösteren bir grubun Change.org'da açtıkları kampanyaya da 200 bin imza toplandı. Kampanya imha yerine ürünlerin kimsesiz çocuklar ve yaşların kaldığı kurumlara Verilmesini teklif ediyor, imha edilerek ekonomiden çekilmemesini istiyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için her ne olursa olsun Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Esen kalın.